Günaydın Bir Dolap Kitabı. Hoş geldiniz. Günaydın. Dünyada ve Türkiye'de her şey yolunda. Çocuklar için her şey çok güzel. Biz de dolayısıyla bu programı yapıyoruz. Çocuklar için çocuk kitaplarından söz ediyoruz. Ee, hangi kitapla başlayacağız? Çok güzel bir kitapla başlayacağız. Ben çok sevdim. Eyvah kalbim kırıldı. Ee, Pek acıklı bir adı var. Evet. <gülüyor> zaten kapaktaki şu kız çocuğunu e, gördüğü yani, zaten evet. senin de gözlerin doluyor hemen. <gülüyor> Ben kitabı, kitaptan önce kitabın tanıtım videosunu izledim. Hı. İlk başta o videoyu görünce zaten A -a, bu da ne böyle deyip bir heyecanlandım. Çok da merak etmiştim izlediğim zaman. Sonra hemen ertesinde yayınlandı bu kitap ve okuduğumda da film videosunda ne hissettiysem kitapta da benzer duygular hissettirdi bana. Çok sevimli. Ee, insanın böyle içine dokunan bir resimli hı hı. kitap Eyvah Kalbim Kırıldı yazan ve resimleyen Elif Yemenici Red House Kids'den çıktı kısa süre önce ee, Kalben kitabın kahramanın adı bu kapakta Kalben. kapakta gördüğümüz kız <gülüyor> Bana hep şeyi hatırlatıyor, hatırlatıyor. İnanılmaz ailede bir Edna var ya moda tasarımcısı. Evet. Sanki onu <gülüyor> çocukluğuymuş gibi. Kocaman O bu kadar hüzünlü bir tip olamaz ama. Evet. Kocaman iri gözleri var. Kocaman gözlüğünün arkasından bakan. Böyle şey hani gözyaşları süzüldü süzülecek. Hani öyle göz mı? bebekleri o kadar irileşmiş ki değil mi? Evet. Şöyle başlıyor kitap. Bazen Pat diye bir top çarpar ve o rengarenk dondurman düşer, külahı bile kırılır. Bazen de hayallerin suya düşer ve Pıt diye kalbin kırılır. Ah kuzum ya. <gülüyor> Burada da kalbeni bir kapının önünde basamağa çökmüş. Kafasını dizlerine dayamış. Yine o bakışlar, yine o hüzünlü ifadeyle görüyoruz. Ama oradaki dizili kurumaya asılmış biberleri de gözden kaçırmamak lazım. Ayrıntılara sonra geleceğim. Yani kitapta bahsetmem gereken o kadar çok şey var ki Hı. nasıl süre yetecek bilmiyorum. Kalbenin kalbi kırılıyor çünkü... Arkadaşlar oyun oynarken onu aralarına almıyorlar. Aha. Üstelik top atıyorlar ve top kalbinin dondurmasını yere düşürüyor. İstemeden olmuş ama oluyor ve kalbi kırılıyor. Öykü bunun üzerine Hı. devam ediyor. Kalbinin kalbi kırılıyor ve kalbinin nasıl onarabileceğini kırık bir kalp nasıl düzelir... ...bunun peşine düşüyor... İşte baba biraz depresyonda böyle yatakta tavana bakma yatıyor, sahnesi. tavana bakıyor. İşte ışığı izliyor, güneşi izliyor, çözüm arıyor. İşte kedilere bakıyor, kediler süt içtikçe mutlu oluyorlar. Demek ki, süt içmek insanı mutlu eder deyip gidip işte annesinden süt istiyor. Böyle dudağının üstünde süt kaymağı birikmiş <gülüyor> <gülüyor> yine yüz, yüz, yüzünü bakıyor. Ama kalbi hala kırık. Ne olabilir? Ne olabilir? İşte çiçeklere bakıyor. Rüzgarda savrulan çiçekler çok mutlu görünüyorlar. Hemen kendini çimenlere atıp yuvarlanıyor ama yine kalbi düzelmiyor. İşte gök çok güzel bir şey bulutların arasından çıkıveriyor. <gülüyor> Büyüleyici bir güzellikte ama gök kuşa <gülüyor> Gök yani o gök bile kalbinin kalbini düzeltmiyor, yüzünü güldürmüyor. Bir kalbini iyileştirebilir. Arıyor arıyor. Sonunda kalbi onarmanın çok da aslında basit bir çözümü olduğunu bulup komşu teyzeye koşuyor. Hmm. Bulduğu çözümle birlikte. Ve artık kalbi kırık değil. Sonunda kalbini iyileştiriyor ve son sahnede Oo, koskoca ah, işte, bir kapka evet. ile görüyoruz kalbini. Ayvalık'ta mı geçiyor bu kitap ya? Bir de onu sormak lazım. yani Kitap bana şeyi hatırlattı. Santorini'yi hatırlattı. Yani <gülüyor> oradaki o beyaz boyalı sokaklar, Aha. mavi e, e, kapılar, pencereler vardır. Yani Aha. böyle yük yokuşlu, yüksek bir yerden böyle aşağıda bir koy görüyor. Bu bir Ege kasabası gibi. Evet, öyledir evet. Ya bir e, Ege'de bir ada, ya Ayvalık Hı -hı. gibi bir yer. E, yani buram buram Ege kokuyor, Akdeniz kokuyor. Eee Ayrıntıları çok güzel kitabın. Yani e, öncelikle konusunu hani hikayeyi anlattım Hı -hı. kısaca. E, çok da e, tadını kaçırmadan anlatmaya çalışıyorum ama e, hikayesi işte bu hayal kırıklıkları, arkadaşlık, arkadaşlar arasında bazen yaşanan kırgınlıklar, Hı -hı. E, paylaşmak, e, Hı -hı. hüzün, yani bir sürü yani çocuk, küçük çocukların e, hayatında mutlaka olan işte benzer olaylar vardır ve Bunlara işte ne iyi gelir? Ne iyi gelir. Yani o zaten o giriş hani bir şey yapıyor insana şöyle bir dokunmuyor mu yani? Evet. Çünkü o dondurma düşmesi ne fena bir şeydir yani. Evet, o sahne zaten oradaki o e, yani dondurmayı tepeden görüyoruz ve üç tane üç çift ayak görüyoruz terliklerden Don, taşmış, taşmış böyle evet. tombik tombik minik <gülüyor> ayaklar. E, o ortamı hemen hayal edebiliyorsun çocuklar evet. arasında bazen böyle gerilimli anları hmm. olur ve burada ayak parmaklarından, duruşlardan <gülüyor> Hani bölgesini paylaşamayan kediler olur ya bana o hissi yaşatıyor özellikle taşıp aşağı doğru kıvrılan baş parmak ayrıntısı <gülüyor> yani çok önemli e, ayrıntılardan konuşalım Hı -hı. biraz e, Burası bir Akdeniz e, Akdeniz'de bir mekan ama e, Akdeniz'de olduğunu hissettirebilecek her şeyi kullanmış Elif yemeğiçi. İşte o demin dediğin iplere asılmış biberler güneşte kurutuluyor. İşte evin kapısının önünü saran begonvil. Taş avlu. Taş avlu. O beyaz kireç badana duvarlar, merdivenler. İşte evin zemininde yine böyle Ege evlerinde, eski Rum evlerinde gördüğümüz o taş karolar hı hı. var. Işık çok güzel kullanılmış bu kitapta. Hı. Yani yatağına yattığı sahnede pencereden güneş vuruyor. Yani tam öyle sıcağı. Yani belli ki Hı. o sıcakta dışarıda durmuyor. Evin serinliğine kaçmış. Yatağında yatıyor ve camın üzerinde vitraylar var. Yani renkli camlar var. Onlar odanın diğer tarafına yansımış ve çok güzel bir etki. Bu resimdeki hı hı. bu ışık oyunları kitaptaki ışık oyunları çok hoşuma gitti. Ya da işte o çocukların dondurmayı düşürdükleri sahnede taş zemini görüyoruz ama o zeminin içindeki ışık kıpırdamaları evet, yani, yani bir ağacın yukarıda, altındalar ve yapraklardan süzülen evet, ya da ışıkları. ben bana sarmaşıkla kaplı bir Aha. sokak, taş sokak hissi uyandırdı. Yani ışık o Ege ışığı. Sürekli kitabın sayfaların içinde geziniyor ya da işte e, denizde esen rüzgar böyle cam, cam açık hmm. camın önünde oturuyor ve o havayı denizin kokusunu alıyorsun. Gerçekten o ortam çok güzel yansıtılmış. E, mesela bu mutfakta e, çini kaplı bir masa hmm, evet. mavi beyaz çinilerle kaplı arkada da çok güzel Hollanda çinilerinden bir tavak koleksiyonu evet, var duvara asılmış. Ee, yine mutfağın serinliğinde süt içiyor arkadan ışık vuruyor bakır parlayan evet. bakırlar var ve bu küçük kız çocuğunun o hüzünlü halini mekanla mekandaki e, ufak tefek böyle ayrıntılarla çok güzel vurgulamış bakması çok keyifli e, belki de daha önceden görmediğimiz alışık olmadığımız bir üslubu olduğu için bana çok hmm. değişik geldi yani e, bugüne kadar gördüğümüz Kitaplardan yani kitaplara yeni bir soluk getirmiş bence hı hı. E, Elif Yemenici'nin üslubu. E, metni de çok güzel okuması çok keyifliydi. Yani. yani her bir sayfası aslında bir böyle hani bakılacak bir şey olarak evet. da yapılmış zaten. E, o etki de çok mesela şu sayfadaki etki çok hoş. Bu, evet. Hani süs bisikletleri vardır ya üçtekarlık saksı olarak kullandım. Evet kitabın sonunda küçük bir figür var. Evet halbenin üç boyutlu e, figürü bir bisikletin üç tekerin üstüne oturtulmuş bir anda veriyormuş gibi Hı -hı. ya da e, iç kapaklarda e, kanaviçe Hı -hı. yani etemin kumaş üzerine işlenmiş kanaviçe zeytin dalları var evet, yine çizim ama o, e, o kanaviçe yine o evin içinden bir belli ki e, yani baştan sona çok güzel tasarlandığını düşünüyorum okuması ve bakması benim yani kendi adıma <gülüyor> çok keyif aldığım bir kitap oldu. Eyvah kalbim kırıldı. Elif Yemenici'nin yazıp resimlediği bir resimli okul öncesi kitap. Redaus Kids'ten. Redaus Kids'ten çıktı bu kitabı eğer ilginizi çekiyorsa bu hafta bir dolapkitap.com'u ziyaret ederek çekilişe katılabilirsiniz. Bir kişiye bu kitabı armağan edeceğiz. Tamam, bir müzik arası zamanı geldi o zaman. Evet, Eli Paspala söylüyor. Aniparhis kapuesi. Evet. Butumayo'dan bir şarkı. İnekime melo, metamorfoz o meli po, bıros taslamatyalonu, trabudak Mistik o mu, kahpia σε μόνος Μεταμορφώνομαι λοιπόν μπροστά στα μάτια ολονόν και σε ψάχνω και με ψάχνεις στα τυφλά μπρος το παρόν και αν υπάρχεις κάπου εσύ σε μια πόλη, σε μια πόλη στο νησί, Κάτω πιείς το μυστικό μου κάποια νύχτα σαν κράση και αν υπάρχεις εσύ σε μια πόλη, σε μια πόλη στο νησί Κάτω πιείς το πιεί μυστικό 94.9 Açık Radyo'da Çocuk Kitapları Programı Bir Dolap Kitap. Yine Akdeniz'den bir kitapla devam eh, eh, ediyor değil yani mi? Yani aslında çok mekan belirli değil ama. E, İtalyan e, yazar. E, İtalyan yazar evet. E, dolayısıyla bir e, şey var Akdeniz etkisi diyelim. Guido Sigardoli'nin yazdığı Aslan Asker Kaspar adlı e, kitaptan bahsedeceğim. Yelda Gürlek çevirisiyle yapı kredi yayınları tarafından Türkçe'ye kazandırıldı bu kitap. Alt başlıkta barış her şeyden değerlidir. Bu bir savaş kitabı ve bir askerin aslında başından geçenlere bakıyoruz. Ama böyle söylediğim zaman zihninizde canlanan canlanması muhtemel şeyler yok bu kitapta yani böyle. ...işte çatışmalara giren bilmem ne falan bir asker yok. Bu asker e, Krieg adlı bir kentte yaşıyor. Almanca savaş anlamına gelen bir Hı -hı. adı var bu kentin. İşte bir albayı var bunu. Bunu çağırıyorlar falan. Bu cesur askerler taburunda. E, Komutanı diyor ki işte Vento Dağı'nın tepesindeki değirmene git oradan öbe tutacaksın sen diyor. Tek başına onu oraya gönderiyorlar. Bu da cesur bir asker olduğu için gidiyor ve görevinin başında yani. Cebinde zaten dokuz maddelik bir şey var. E, liste var. ...cesur askerin görevleri diye bir liste... ...işte her zaman emirlere uymak... ...üstleriyle asla tar tartışmamak... ...her fırsatta emredersiniz komutanım demek... İşte ...üniformasının düğmelerini parlak çizmelerini temiz tutmak... ...kendi kendine bile soru sormamak... ...muhbirlik etmemek... ...vatanı sevmek... ...her türlü zorluğa canla başla ve cesaretle karşı koymak... ...tüfeğini her zaman temiz ve kullanıma hazır tutmak... ...gerçekten de benim gibi zorunlu askerliği yapmış... ...herkes bilir ki özü bu... <gülüyor> Yani eğer postanın parlaksa <gülüyor> tamam yani aslında. Ee, bu arada burada bir not, dipnot var hemen Hı -hı. E, ilk sayfada. Kaspar, yani bu askerin adı Kaspar. Adının neden Kaspar olduğuna dair e, bir e, editör notu var burada. E, yaklaşık 1812-1833 yılları arasında Almanya'da e, toplumdan yaratılmış bir, yalıtılmış bir şekilde yaşayan e, Kaspar Hauser. Ve göndermeymiş bu. Kaspar Hauser'in çok acıklı bir hikayesi var gerçekten. Yıllar boyunca karanlık bir odada tutulmuş. Sadece dışarıdan işte birisi su, yemek filan veriyormuş bunu. Odanın içinde bir iki böyle oyun taht oyuncak falan varmış. Sonra bunu salmışlar dışarıya. Hani kim olduğu da belli değil mi yapanların. Ee, i̇şte asker eğitim alması için salınmış öyle diyormuş falan. Hani sonra zaten bir süre sonra bir şekilde e, hayata veda etmiş filan ama bu çok tuhaf. Daha bir sonra bitmiş. bir evet garip bir hikaye bu. Daha sonra bir sendrom adı olarak da Kaspar Hauser bir sendrom adı olarak da tıp literatürüne geçmiş. izole edilen, ihmal edilen ya da istismar edilen çocukta görülen tüm büyüme ve gelişme geriliklerinin psikolojik nedeni olarak. şey Nedeni olarak da yani ona hı hı. atfen Kaspar Peki, Hauser adı verilmiş. E, kitaptaki karakter. İlişkisini anlatayım hemen. Bu, yani o bu Biz, kişi mi? Hayır, hayır, alakası yok. Adı Kaspar Hı -hı. askerin. Dağın başındaki bir değirmeni nöbet tutmaya gönderiliyor. Tek başına. Hı -hı. O kadar. Kimse yani ikinci bir emre kadar orada nöbet tutacaksın diyor. Hı -hı. E, bu adam ne zaman uyuyacak? Ne zaman yiyecek? Çişi gelirse ne yapacak? Hani Hı -hı. belirsiz ama o bir cesur askeri olduğu için emredersiniz komutanı. Şak diye topukları da vuruyor ve hemen yola düşüyor. Tırmanıyor oraya. İşte bu arada Creek kentinin işte taburunu görüyor. işte çan kulesini görüyor. Kilisesini görüyor. Bilmem, yukarıdan bakıyor böyle kente. Eee Derken işte bir önce bir inek geliyor. Onun nöbet tuttuğu yere. Peşinden de böyle buruşuk bir ihtiyar geliyor falan. Daha doğrusu inek önce bunun yolunu kesiyor. Pardon yanlış anlattım. Bu bir patikadan işte oraya tırmanırken Hı -hı. görev yerine doğru ilk defa giderken. E, inek yolunu kesiyor. Bu da ateş ediyor ineğe. Sen benim görevime engel oluyorsun falan diye. Hani korkutmak için havaya ateş ediyor ama. Hı -hı. hani Sonra işte buruşuk bir ihtiyar çıkıyor. Ne yapıyorsun ineğime falan diye. O da diyor benim görevime engel oluyor. Ben bir askerim görevime falan falan. Hani o şey var ya hani o işte. O. Sayıyor yani, hepsini. Neyse ondan sonra çıkıyor görev yerine. Sonra ne zaman o yaşlı gelse, e, o ihtiyar adam gelse yanına işte Yak, dur yaklaşma kimsenin kaldır elleri falan. Ne, böyle bir şey vardır yani sen, seni buna zaten e, hani sustalı maymun gibi onu tekrar edersin Hı -hı. yani e, nöbetlerinde falan filan. Ondan sonra o lafları söylüyor bilmem de böyle bir ve şey, Orada nöbet tutmaya başlıyor. Uyumamaya çalışıyor tabii sürekli olarak. Çünkü o cesur bir asker ve görev başında uyuması düşünülebilecek bir şey değil. Ama tek başına nöbet tutan bir asker. Dolayısıyla sabaha karşı uy yakalıyor. Bir uyanıyor adam yine orada. O, sabah gelmiş ona süt getirmiş. Ama bu süt düşmanın gönderdiği zehirli bir süt olabilir mi? Olabilir. O zaman içmeyecek. Asla dokunmayacak. Karnı açma aç olsun ona dokunmayacak. Yani hani kafa böyle çalışıyor. Derken bir tane fare geliyor. Sütten biraz tadıyor falan bakıyor. Far, ertesi gün fare ölmemiş. E, sütü içeyim falan o zaman ancak içiyor. Yani böyle bir inanılmaz bir güvensizlik, inanılmaz bir paranoya içinde aynı zamanda. Hı hı. Çünkü herkes düşman. O, onun bir görevi var. Bu asil bir görev. Ve bu görevden daha önemli bir şey zaten dünya üzerinde olamaz. Ve o değirmende ne koruduğunun da hiçbir önemi yok. Çünkü komutan ona o değirmene gidip nöbet tutmasını söylemiş. Ne koruduğunu bilmiyor. Hiçbir fikri yok. Şu yaşlı adamdan umutluyum o belki bir şeyleri değiştirebilir. Ee, o yaşlı adam kitaptaki insan karakterimiz. Yani bu asker o da insan karakterimiz. Ee, gel zaman git zaman yaşlı adam sürekli oraya ineğini otlatmaya getirdiği için Hı -hı. elbette aralarında bir ilişki gelişiyor. Ve e, bu arada e, düşman uçakları geliyor. Kenti şöyle bir güzel bombalıyorlar dümdüz ediyorlar. Peşinden düşman tankları geliyor falan kent düşüyor. Bu hala nöbetine devam ediyor orada hala ikinci emri bekliyor hı hı. hala işte düğmelerini parlatıyor postanı parlatıyor filan yani gide yani zaten anlamsızdı hani eksi 1500 falan şu anda anlam yani ikinci yani. Bir emir gelmeyecek asla belli değil ki ama onun bunu kabullenmesi mümkün değil filan ama işte yaşlı adam sürekli gelip gidiyor oraya ve bu sayede aralarında bir ilişki gelişiyor hatta yaşlı adam kente savunmak için yani düşman geldiğinde savaşmak için gidiyor. O hala nöbet tutmaya devam ediyor. Yani orada. Hani neyin peşinde olduğu da belli. İşte o dönemde mesela ineğini emanet ediyor ona. İnekle bir hani doğayla, başka canlılarla, başka insan başka bir insanla, tek bir insanla, temas bile. Hani Hı -hı. onu elbette yavaş yavaş değişiyor. Bu arada tabii ki kent düşüyor. Düşman kenti yeniden kuruyor. Yani yıl falan geçiyor bu arada Hı -hı. yani. Ee, en nihayetinde... O da bu anlamsızlığı kavruyor. Hani orada işte başka bir hikaye var. Tabi dramatik de yanları olan bir şey. Sonuçta şunu o, e, okuyoruz bu kitapta. O kadar anlamsız bir şey ki bu. Yani hani hani savaş işte o neyse ondan sonra o kadar anlamsız ve o kadar abesle iştigal ki. E, bu noktada da çok anlamlı kitap. Hı hı. E, hani o boşluk hissini Kaspar'daki o boşluk hissini o yalıtılmışlık, yalıtılmışlık nedeniyle insani e, melekelerinin gelişmemişliği, hı hı. Yani onların hepsini ferden feragat etmesi, yani hani, çok korkunç. Evet. E, bütün bunları e, bize anlatıyor kitap. Bu bakımdan da çok değerli. E, tekrar adını söyleyeyim. Guido Sgarzolini'nin yazdığı Aslan Asker Kaspar adlı kitaptan söz ettim. Yelda Gürlek tarafından çevrilmiş, Yapı Kredi Yayınlarından çıkmış. E, savaş, Barış Bütün bunlarla ilgili okunması gereken kitaplardan biri Teşekkürler Herhalde e, zamanımız bitti evet. tamam. Gelecek evet. hafta görüşmek üzere o halde Görüşmek üzere, hoşçakalın Şimdi sözü Tayga'ya bırakıyoruz Tayga ne okuyalım? Hmm, bu, bu Vahşi Şeyleri Vahşi Şeyler Ülkesinde Evet Ne var bu kitapta? Bu hmm. Bak Max var. Ne yapıyor Max? Hmm. Ne yapıyor şey. o akşam? Kurt giysisini giyip türlü türlü yaramazlık yapıyor değil mi? Sonra annesi ne diyor ona? Başı şeyler. Hapur hapur yerim seni diyor Max. Sonra ne oluyor odasında? Bak bunlar çıkıyor. Nedir onlar? Ağaç. Orman Odasında bir orman büyüyor değil mi? Evet. Büyüyor, büyüyor, büyüyor. Ve kendini nerede buluyor? Bahçede evi nerede? Evi yok oldu. Odasında koca bir orman boyattı. Sonra ne yapıyor Max? Bak buna biniyor. Evet. Yelkenler fora. Nereye gidiyor? Bak canavara. Bir deniz canavarı mı o? Evet. Nereye varıyor Max? Bak buraya. Vahşi şeyler ülkesine geliyor. Ne yapıyor vahşi şeyler onu görünce? Sarnalıyor ama. Gözlerini ne yapıyorlar? Göz veriyorlar. Göz dağı veriyorlar. Evet. Sonra pençelerini ne yapıyorlar? Gösteriyorlar. Evet. Ama Max onlardan hiç korkmuyor. Ne diyor? Kumuldamayın. Niye kımıldamasın? Bak. deyince ne yapıyor canavarlar? Uyuyorlar. Öyle mi? Bundan vahşisi yok diyorlar. Sonra Max ne, ne yapalım diyor. Şamataların en vahşisi başlasın bakalım. Ne yapıyorlar şamata? Zıplıyorlar. <gülüyor> Çok komik zıplıyorlar değil mi? Evet. Sonra? Sallanıyorlar. Başka? Böyle biliyorlar. Dans ediyorlar değil mi? Hep evet. Vahşi şeylerin hükümdarı ilan ediyorlar. Sonra ama Max birazcık orada sıkılmaya mı başlıyor? Neyi özlüyor? Sıkılmaya başlıyor. Onlar ne diyorlar? Seni o kadar seviyoruz ki hapur hapur yiyeceğiz seni. Ama Max geri dönüyor. Nereye dönüyor? Evini. Ve? Evde ne buluyor? Ne yemeği? Annesi ona sıcacık bir kap yemek bırakmış. Ne yemek? Akşam yemeği. Akşam ne yemeği? Ne yiyebilir? olabilir? Bak burada ne var? Pasta. Oo ne şanslı başka bu ne? Burun silmek için. <gülüyor> Burun silmek için mi o? Ben süte benzettim. Süt. Evet Bunda ne var? Onda ne olabilir? Kaşıkla. Bak kaşığı var içinde. Demek ki kaşıkla yenilen bir şey. Çorba mı acaba? Hayır. Nedir? Yulaf olabilir mi? Ha, yulaf da olabilir evet. Belki de tarçınlı yulaftır. Bak Max da o kadar canavarlarla vahşi şeylerle dans ettiği için yorulmuş uykusu da gelmiş. Hadi yulafını yesin. Hoşçakal diyecek misin? Hoşçakal.